Odan sabahlar. Odan sabahlar. Hani iyi olacak. Sen bunları düşünmüyorsun. Yerap. Yerap mı? Evet. Aa günaydın sevgili dinleyiciler. Şimdi dinleyicilerimize burada böyle hani sabahleyin karşılaşmışız gibi böyle şey yapmayayım diye. Anladın mı ortak? Vay, ne haber, yani. Anlamaz mıyım ya? Yani sanki bir süredir de görüşmüyoruz gibi falan öyle bir itibar yaratayım dedim. Günaydın, günaydın Öktay Bey. Vallahi günaydın, günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, bugün kaba bir hesapla Nisan ee, ayının son gününe nihayet. Son. Evet, Cüce Nisan'ın sonuna geldik. Nisan'da ee, mı Cüce oldu Şubat'ın olduğuna inanıyorsun da, Nisan'ın Cüce olacağına niye inanmıyorsun? Doğru. Evet, 30 da... Nisan bugün artık Nisan'ı kapatıyoruz. Her, herkes hesabını kitabını yapsın. Aylık Z raporunu alsın. Aylık Z raporunu bu ay ne yaptık ne ettik? Bir, bir takım muhasebelere girişsin. Evet. Oktay Bey onu Cuma evet. günü konuşacağız. Bir takım Nasıl? He? Cuma konuşacağız. Cuma ayın 30'unda konuşulmuyor mu abi? Aylık Z raporu <Gülüyor> ayın son gününde alınmıyor mu? Ayın son gününde Muhakkak alınıyor. ki esnaf bilgisi, esnaflığa <gülüyor> giriş dersimizi biz şey yapacağız onu. <gülüyor> bir baksın şöyle çevresine. Bir bakarak ne olun. Ne yaptım? kiminle ne, kime ne söz vermiştim hangisini yaptım bana ne söz verilmişti Hangisi hangileri yapıldı? tutuldu kim yaptı nasıl adamlarla ne tip sohbetler içerisinde oldum kimlerle yemek yedim kimlerle oturduk yeterli. tarttım yeterli mi <gülüyor> yeterli bayağı bir şey çünkü zey raporu dediğin bayağı şeyde bükümlü. bayağı bir ayrıntı var evet yani. Ayrıntılı ama güzel bir gerçekten Nisan kendine geçmiş. yakışanı yaptı, hakikaten güzel bir şekilde kapatıyor, muhteşem bir hava yine dışarıda bizi bekliyor. Hepinize kolaylıklar diliyorum, işiniz gücünüz razgitsin. Kusura bakmayın bugün de sabah sabah Rahmi Koç gibi geldim radyomuza. Ee, umarım bunun etkilerini gün boyu yaşamak. Ben artık yaşamam. kanıksadım Faiz. Sen kanıksa ama yani sen bu görüntünü Rahmi Koç diyorsun. Ne mutlu, mutlu sana. Beyaz york yani... diyen herkes benim nazarımda hafif bir rahmi koç esintisi yaşatır bende. Ee, sen dahil anladın. Yani ben dahil, Ben <gülüyor> sabah çıkarken şöyle bir baktım. Lan baya bir yaşlanmaya da başladım ya. Evet. Ama asla şey lafını kullanmayacağım onu da söyleyeyim. Yok hayır. Yok, ben Yaşalıyorum o... falan lafı kullan. Yaşlanmıyorsun yaşalıyorsun. Ben, hayır bildiğiniz yaşlanıyoruz. Edeyim. Fiziksel olarak yaşlanıyoruz. Hayır. Ama şöyle bir baktım. Yemin ediyorum dedim ki galiba dedim Rahmi Koç'ta benim yaşlarımda aynen böyle giderken hayır hayır, ve... hayır, hayır. Hayır. <gülüyor> Mehmet Ali Alabora şu anda stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Mehmet Ali. <gülüyor> Mehmet Ali. Fahir sen şunu söyleyeyim. Şöyle söyleyin Fahir Bey. Vallahi tevelis. <gülüyor> bir kulaklık taksın. Ne vallahi diye. Eee son yaşındasın diye. Böyle bir işaret tabii. <gülüyor> Fatih, Rahmi Koç. Rude Fatih'e torun. Rahmi Koç değil, <gülüyor> Rahmi Koç'un torunu gibi geldi sen radyoya. Vallahi değil mi? Vallahi yani gerçekten öyle. Biraz da uzunsun ya Rahmi Koç'tan. Estağfurullah Rami koçta maşallah sarım gibi ya. Rami Koç, koç hepimizden ucuz. Ay, u, u, ucuz? Uzun. Oo, vallahi ben bunu ne sen söylemiş ol ne ben duymuş Stroy olayım. şu anda dönüyor. Rami, Rami Koç'a başlıyor. Sırf kafamda para mevzuluğu evet. olduğu için <gülüyor> Ulu başlayan kelime ucuz geldi. Rami Koç'un içinde Veya olduğu bir şey. Madeli. İyi ucuzcu demedim. Yani. Yani, da Rami Koç'un olduğu bir şey nasıl ucuz olabilir ya? Eminim Ankara'da olsaydı o da bizi Ege'yi severdi. Çok çok zenginlerin çok zengin olmasının nedenlerinden bir tanesi de hiçbir şeye bir noktadan sonra para vermemeli. Evet masrafları yok doğru söylüyor. Nasıl yani bizim, para vermiyor ya Rami Bizim Koc... dükkana gelse şimdi Rami Evet, Koc, evet abi. T1'e oturur. Tamam. O, abi, bu seferlik bizden olsun. <gülüyor> Ondan sonra birbirimize bakarız. Bu, hep, hep, bu kadar parası var biz de almadık diyoruz. Şimdi burada e, para gözü olan ben gibi görüneyim varsın olsun tamam ama. Kime yaptık ki böyle bir şey Rami Koçu yapalım. Vay. Yaptık mı ya? Kim kaç kaç tane zengin gördü dükkanımız. Ben yani hiç tanımıyorum. Bilseydim yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Dükkanımızdan gelmiş geçmiş tüm zenginlerimize özür onlardan biliyoruz. paralarını canlarından, iade, iade edeceğiz. Canlarından çok sevdikleri paralarını onlardan aldığımız için çok özür dileriz. <gülüyor> Ayırmamak lazım ya sevenleri. Sevenler ayrılmasın. Yani çünkü hem onlar parayı seviyor biz tamam parayı bir seviyoruz bir şey ama soracağım. para da onları seviyor. Öyle Et bir şey tırnaktan mi? ayrılır mı? Ayrılman. Ha. Efendim? Bir kal <gülüyor> <gülüyor> Dur ya öyle bir şey daha yok muydu Oktay? Neyle? Ya o, o, o tip bir şey daha yok muydu? Et tırnaktan ayrılır mı? Bir kolta iki karpuz değil. Ha evet bir devam vardı onun. Bir şey daha vardı o bilmem ne ha, oldu. Beş olur. Beş parmağın mu? beşi bir mi? Değil. Değil. Onu bulalım Fahir. Onu bulalım, onu, onu bulalım. Ee, Nisan hızlı geçti, hızlı geçtiği gibi e, gelişmelerle geçti. geliyor. Ee, evet, Nisan kendinden geçti yorumu geldi. Ben bu arkadaşla ilgilenin. Kendinden geçti. Demedi, başka bir şey dedi, ben dedi de, gerek dedin? yok. Benim de gerek dönemden... yok tekrar konuşmaya onu. Kârlı geçti dedim. Ay. Ben, o zaman o benim ruh hastalığımmış, özür diliyorum <gülüyor> Mehmet Ali. Nihayet... <gülüyor> <gülüyor> oğlum sana ne kadar güzel bir isim bulmuşuz farkındayım. Valla ben de onun için şu, şu anda fark ettim. Söylemeyeyim nazar değmesin diye. Çünkü ne kadar isimler... Ah var. bir oğlun olsaydı Ege. Ne kadar? Yok ah ya. bir oğlun olsaydı. Mehmet Ali Kayacan. O kıskanırdım. Mehmet Ali Kayacan'ın onda olmasını. Bundan sonra lütfen bana Mehmet Ali Kayacan diye. <gülüyor> e, Bu şey? isim tutsun bari. Prenses olmak için prensese ihtiyacı olmayan adam diye düşmedi. düşmadı. Mehmet Ali olmak için oğlum oğlana ihtiyacım yok deyip istersen <gülüyor> diyen adam... <gülüyor> Adam olarak ismini değiştir. Nihayet şu ömrü hayatımızda e, bir prensin kral olduğunu gördük. Oh, vallahi gördük. Oh, Hollanda. Hollanda. Hollanda. Oh, çok üzüldüm şimdi. Oh diyorsunuz tamam. Ama dur biraz daha şey ben yapalım. Ben Hollanda'nın prensini görmedim. Nasıl görmedin? Görmedim Ve, hiç. Prensini görmedim ki kralı. Ben Hollanda'nın diyor. Hatta e, kraliyet ailesi olduğunu. prens ya, prensi. Prensini görmedim ki kralının önünde eğiliyim. Ben kralına yol vermişim soytarısıyla mı uğraşacağım prenses olmak için prense ihtiyacım yok combo. Ben kralın kızıyım monarşi combo. <gülüyor> Kezo bu. 2013 Ege kayacak <gülüyor> monarşi combo'yu dinlediniz az önce. Prens William Alexander ee, parantezinde ha Kır... yaşta, 46 <gülüyor> Ay. Aa, genç güzel. prens gayet güzel vallahi bilen genç prens. Ee, Ve genç kral artık yani. Annesinin daha kralı olmadı. Hala bizde bu teamüllere uymamız lazım bu yer. Kraliçe Beatrix e, bugün görevini devrediyor. E, demiş ki artık yeter. Yeter ben de artık yavrum ya da artık sen de eşek kadar oldun. Al. Saat 10'da. Yani Türkiye saatiyle 11. Bizim, 10, 11 bizim gibi. programdan bir saat. Saat sonra. 10'da <gülüyor> <gülüyor> top, top. Sabah Bak programı yapıyorlar. Sabah saat 8 kahvaltı. Kahvaltıdan sonra güzel bir duş, gazetelere bakış. 9.3, 10, 11 gibi kral. Saraya doğru yola çıkış. <gülüyor> yola çıkış. 11 de kral. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sarayda yatmıyor mu bu çocuk? Saray, <gülüyor> sarayda mı? Sarayda yatıyordu. Şey, şey, bekar Bekarevi hayatım, vardı. bekar adam, bekar evinden ama, ama adam tören, kalk bir bekar yaşamından kalk. Tören ortak şeyde olacak. Hem <gülüyor> ortak e, e, kraliyet mı? sarayı hem de e, New View Körk Kilisesi'nde olacak. Sen olacaktır. bir daha bir new view desin, o new view diye, <gülüyor> diyen dillerini Oktay. New view de bana. <gülüyor> Dudaklarımı sıkabilirsin. New view. Daha, Şimdi bütün aristokrasi bir oradadır. Sadece bütün aristokrasi değil herkes Yani şey oldu. Hollanda dışında bütün ülkelerin. Tabii, de... Tabii tabii Ali can gidecekmiş mesela Türkiye'den. Türkiye'den yani, de katılın var mı? Var tabii ya olmaz mı? Ne yani. güzel. Yani şunun şurasında... Bu arada bile habire... de Aras'ın başında Prens'cim Charles'a şey yapacaklar da ya, acaba? Artık o valla adam şey... Her o. düğünde bekarların başına gelen şey... Ben sana söyleyeyim herkesden önce kanepelere dalacak adam Prens Charles'dır. Dalacak olabiliyor. Hiçbir yani, umudu şey... Tabii tabii geçeceğiz inşallah o da olacak. Biz Kamilya, belki zaten Melke Monarşi'yi bırakacaklar. Tavuk kanatlarından bana iki parça koy çok güzelmiş. Prens öyle dolaşıyormuş. Ben, ben zaten monarşi sevmiyorum demiş. <gülüyor> Vallahi bak ben o adam gelsin direkt demokrasiye, mutlak demokrasiye geçecek. İleri demokrasinin olduğuna inanıyorsunuz da mutlak bak, demokrasiye demokrasi olduğuna niye doğru. inanmıyorsunuz? Bundan önceki kral e, William 3 William mi? William 3 William ne ya? William değil mi o? Bu Willem. Willem 3 şey mi yapıyordu? Hollanda'da böyle... Krallık yapıyordu. Ee, tekneler mi yapıyordu Willem 3? Ben de ne ne ne ne Kısmet üç falan gibi tekne ismi gibi kral ismi olur mu ya? Üçüncü William değil midir ya o? William 3 diye geçer. Yani Ulan kral biraz tekne ismi gibi. Tabii yani. canım 4. Edward. Efendime söyleyeyim hep bunlar. 2. Elizabeth. Ogtay. Biz yani 4. Cumhuriyeti. Üstelik Hollanda ile İngiltere 4. de diyoruz. yakın yani. Oradan hiç olmaz. Lan biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Ay ben sona koydum pardon deyip onun başı alınmıştır yani. O herhalde bugün mü alınacak Tekne yok. ismi gibi olmaz. Bilyem <gülüyor> 3. Tahttan feragat ettiğine dair belgeyi bugün imzalıyormuş e, kraliçe. Ha. O İmzası belgeyi imzalayacak. Oldu. Ondan sonra hemen yanında duran oğlu gelecek. O da belki. Hayır orada hemen bir noter. kaçınca işte Amsterdam. Royal Küçük. Noter. Royal Noter'i o da vardır muhattır. Dokuzuncu. Muhata. Dokuzuncu Royal Noter'ini alacaklar orada. Hemen işlemleri yapasın. 200-250 euro gibi bir para ödenecek benim bildiğim. Beattik ne oluyor şimdi? Öyle durumda saraya gelir. Pren, prenses mi oluyor Beattik? Şimdi o feragat edince Anfero diye bir şey var burada. Kraliçelikten feragat edince prensesli oluyor değil mi tekrar? E zaten onun söylediği lafı o. var. Yoksa emekli kraliçe diye bir şey Benim yok. emekli kraliçe olmak için feragat etmeye şeyim yok. Ben, ben zaten, zaten kralın kralı kızıyam. kızıyam. Kızıyam mı? Şey... E, William 3 olduğuna inanıyorsun da. Kızıyam dediğine niye inanmıyorsun? Şey, niye? <gülüyor> ne diyoruz? Neye? Eee... Kraliçenin annesine, kraliçe ana kraliçe, ana kraliçe, et abi, o da ana kraliçe olacak. Ananızda daşyesin Ana şen. kraliçe denmez ya. Ana şey? kraliçe canım Elizabeth'in annesince ana, annesine kraliçe, annesine kraliçe, ana kraliçe deniyordu. Ana kraliçe geliyor dikkat diye. Ee, Hadi öyle diyelim. Hı -hı. Oktay, öyle diyelim tamam Oktay ya. Ali Cenaplık gösterdi bize. Hadi öyle diyelim. Hakikaten 10 bin'e yakın polis görev yapacak. Ondan sonra Ali Babacan dediğim gibi e, Türkiye'den Başbakan Yardımcısı özel konuk olarak. Bu iki gün önce belli oldu. Nasıl şey yapılıyor ya? Nasıl? Hemen ayarlanıyor bu işler. Bence kesin kapmıştır. Ali Ali Babacan şöyle de kapmış olabilir. Yani öyle aralarında bir sohbette eğer böyle bakanlar kurulunda daha doğrusu hükümet içinde böyle bir şeyler konuşuluyorsa. Beyler bakın yarın öbür gün Prens Caz Be, taht, tahtına çıkacak. Ben gidiyorum onu. Onu ben kaptım. İşte falanca diyor olur. Şimdi Bilmem ona neyse. denk gelmiş. Valla cenazelere Vallahi gitmem. Valla o kadar safsın ki. Bellidir yani kimi gideceğim. O kadar safsın ki. Bundan önce William dediğimiz. William 3 değil. Bundan önce Kraliçe Beatrix'in tahta geçişi 30 Nisan 1980'deymiş. Yani yine 30 Nisan. Kısmeta bak <gülüyor> i̇şte. işte bir 30 Nisan'da gelen. Ne kadar sattınız dediğin ne ne sattın? Bunlar planlı benim, ya hayır benim anlattığımla bunun ne alakası var? Şöyle söylüyorum bunlar planlı bunlar hepsi yani önceden planlanmış 30 Nisan'da e, Kraliçe Beatrice tahta geçiyor Kraliçe oluyor ondan sonra feragat ettiği tarih bakıyorsun bir bakıyorsun aa! yine 30 Nisan tam 33 yılda görev yapmış oldu 33 yıl görev yapıyor hakikaten Avrupa'nın en genç kralı olacak ki başka kral var mı onu ben tam bilmiyorum Artık en genç kralı. Canım. Var yani ya şey, niye olmasın krallar. Avrupa. İspanya kralı var ya Jose. O biraz şey ya. Nasıl biraz o şey? O biraz yaşalmış. Yani işte kral. hayır şey değil diyorum. Yaşalık kral. Zaten buna da genç var. diyorlar. <gülüyor> vay nasıl <gülüyor> ya. <yani. gülüyor> Prenses Maksima ise ülkenin ilk göçmen kökenli kraliçesi olacakmış. Vay vay vay vay. Hollanda'da <gülüyor> espriler şakalar. Espriler e, şakalar. Ay hadi onları o zaman ilk düğün hediyeleri de biz... Düğün hediyesi mi? Bak. Söylettiler kesin evlenecek bu adam Kral, Kralı evlenecek yani Neyse şey yapalım ilk ne hediyesi Verilir bu taht taht çık. tahta o, çıkış tahta Hediyesine küçük bir, şey küçük bir e, Şeyimizi gönderelim reklam sepetimizi Kabul buyursunlar Hak, beş Ne denir lan Ona, O, mak, o da güzel bir laf oldu Makbet yani mak şahatları. <gülüyor> mak mak şahatları güzel oldu <gülüyor> yani. şahat. Evet Şunu şey yapamadım bir türlü ya kafam karışıkken Demek gibi Modern sabahlar Modern sabahlar Gel Mehmet Ali gel, gel. Çocuklar fon başladı. fon başladı Umuyorum ki bu takma ismim artık tutacak Yani bilmiyorum bizim kullanma şeyimizle alakalı olarak devam eder gibi geliyor Yani bence Cuk oturdu Egemen tutmadı Aziz Ege Kayacan Tutmadı. tutmadı 50 Ege hiç Fifth tutmadı 50 en güvendiğim Egemen Güvenli... tuttu bence ya Sen şey yapmadın Egemen'e de Sen fırsat vermedin yani, yani Neler neler Başka bir şeyler daha denenmişti ya Çok denedik Ege çok denedik bunu biz başaramadık Ustura Ege olmadı. Olmadı değil olmuyor. olmuyor. Ama ben Mem yalnız iki saattir Mehmet Ali deyince sen benim Mustafa geliyor aklıma. Yani babası olan sanatçı geliyor. Babası olan sana Mustafa Alaboro mu geliyor? O geliyor. O daha şey değil mi ya? Benim sadece Mehmet Ali <gülüyor> <Kıyamıyorum. gülüyor> Yani daha hani olgun. <gülüyor> Mehmet <gülüyor> <gülüyor> Ali tek korktuğum şey bana bir noktada soru samimiyetinde verdiği cesaretle Memoli dememiz. O ileride canım onu bir, birkaç yılı anca söyleyebiliriz. Dur ya e, e, Mehmet Ali çok güzel şey yapacağız. E Buyursunlar bakalım neler olmuş neler bitmiş. Vallahi biliyorsunuz e, yer yerinden oynuyor. Neler olmuş neler bitmiş ya Mali ne oldu? <gülüyor> Aa, bak işte. ikinci dakikada başladım Mali dedim ya. Aa, vallahi Ege sen de nasıl bir arsız çıktın hemen şey yaptın e, sahiplendin ve Mali'ye ikinci dakikada geldin. Ne oldu bakıyorsun gazeteleri öyle okumayacağın hemen bir şey söyle. Dönüyoruz bakıyoruz. Sıra dışı kaşlar diyor. <gülüyor> Milliyet gazetesi. Türk Hava Yolları'nda kırmızı ruju da yasaklamışlar. Gerçekten İyi oldu. Mi? O kırmızı ruj. Onun dışı, yani pastel tonlarına herhangi bir itiraz yok ama kırmızı ruj konusuna geldiğimiz zaman işte orada bir durup bir düşünmemiz lazım. Kırmızı ruj hakikaten çünkü... Çünkü yani insanlar biniyor uçağa orada zaten uçaktan korkan var gökyüzünde yüzülüyor düşecek miyiz falan diye. E Bir orada kanı çağrıştırıyor. Orada diyor, yani dudakları görüyor. Yani pek çok kişi şey diyor gideceğiz ve de cünüp gideceğiz diye böyle korkuyorlar. <gülüyor> ben bundan Çünkü sonra... Onu görünce bazı adamlar şey oluyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Küçücük pasta... kabin tuvalet, yani gideyim orada e, gasledim falan dediğinde o da olmuyor yani. <gülüyor> bundan sonraki ilk seyahatimde Şöyle bir bakıyorum. Ee, Kırmızı ruj. Kırmızı kırmı, ruj. Müşteriler sürebiliyor Kırmızı ruj süreceğim <gülüyor> ben. <gülüyor> Valla süreceğim. süreceğim. Böyle o zaman herhalde sakal bıyıkta kesmiş olurum herhalde. Güzel tıraşımı olacağım. Ondan sonra böyle kalın kalın. <gülüyor> şöyle şuralara Dış, ha, taşıra taşıra. Ohtar şeyden alsana. Ondan da, sonra peçeteyle ile Sonra böyle iki dunağımı yapacağım. Dışına da kalem çeksene. Ona çek. itiraz etmez herhalde değil Kim mi? İtiraz, itiraz etmezler. pasaporttan sonra yaparım. Pasaporttan çünkü önce ev olursa bu şahsi anlayan olabilir. Pasaport fotoğrafına benzemez. Benzemez doğru. Bir de sakallı zaten pasaport fotoğrafım. O da olmaz doğru. Oradan geçerim. Bundan tek, sonra tek ne? Londra abi. Londra seyahatimde ben bunu yapıyorum tek abi. Ekracağım dışına kalem çek oktay. Dışına kalem sevmiyorum ben öyle ya. Bir de simli Bugüne kadar, bugüne kadar hiç yapmamış olmama rağmen sevmiyorum. Yani görüntüsü sevmiyorum. Acaba şey diye mi düşündüler? Hiç de öyle bir uygulamaya rastlamadım ben. Hani hoş geldiniz, uçağımıza hoş geldiniz diyorlar. Herkesi öpüyorlar, hoş geldiniz. Boyası izi çok fazla çıkıyor, bu kırmızı rujun hep leke oluyor. Onun gibi bir düşünceleri mi var, ondan ötürü mü? Yoksa ee, tamamen... Ne tip düşüncelerden ne ötürü olduğunu az ötürü. çok biliyoruz. Şey Adalıyla pastel mesela o öyle. Pastelde bir şey yok. İçim gıcık gıcık oluyor demiş. Birilerinin o yükü üstüne alması lazım. Herkes, evet. her bir yolcu yani her uçakta bir yolcu o şeyi alsa bu da sorun olmaktan çıkar. Ben 21 de... Haziran galiba bizim uçuş zamanımız. O günkü uçuşu da alıyorum. <gülüyor> Valla benim de 12 Mayıs'ta 12. Tamam. Mayıs'ta ben bütün sen malzemelerimi ya. şey yapıyorum. Sen de Türk Hava Yolları ile gitmiyor musun Flar? Evet. Tamam Türk Hava Yolları. Tamam güzel şey yaparsın işte. Tamam ola yaparım. Yalnız belinden rica ol o makyaj yapmasın. Yani bir kişi. <gülüyor> bir kişi sadece Olması bir kişi yapabilir. Onda da sen güzel ağır makyaj Ağır ya. yapacağım ya. Hemen inince silersin ya. Yok canım uçakta ben güzel bir hatta ara ara tuvalete şey gideceğim. Makyaj tazelemeye gideceğim. Aa, makyajınız coştur uçakta da. Ondan Onun ama şey... şeyini vermelere lazım ya. Öyle sadece kırmızı ruj diyerek olmaz. Onların numarası numara şey var ya. Şu numaralardaki bilmem ne işte falan filan marka. Hmm. Şu numaralar yasak diye kapsamının belirtilmesi ya, lazım. Yani numara değil. Yani beyaz yüzde, kırmızı ruj. Yani, yani senin o... biraz mesela fondöten kullanman gerekiyor. Sen fazla biraz yani şeysin. Adamın Esmersin yani. Yani benim isim böyle, böyle önünde bir kıpırgıp oluyor. yolcuların da aynısını olmasını istemiyorum demiştir büyük ihtimalle. Orada o son kısmını da uzatıyor bak hemen. Rahatsız oluyorum. Altan diyor. erkekliğe döndürdü. <gülüyor> Burada soruları ben sorurum demiş. Kate doğuma 3 ay kala hala Kate diyorlar. Kadın düşüş oldu. Hakikaten evet. 3 ay kala annesiyle bebek alışverişinde görüntülenmiş. Aa, düşesi, ama artık olmaz. zamanı geldi. Şeyi almışlardır onlar. Bebek odasını falan almaya bir Şeye gitmişler. <gülüyor> Şu anda... Se serbest Son, mikrofon. <gülüyor> Stüdyodaki serbest mikrofona geçiyorum. dediğini duymadım. Ben şu anda sarsılıyor. Hay Allah. Ben, ben duyamadım. Kaçırdım onu. Kaçırmışsın. Neyse podcast'ten dinlerim artık. <gülüyor> Aman ne dinleyeceğim öyle sorayım bir der. Ne dedin Ege? Düşesin dostu olmaz dedim ve lafımın arkasındayım. Bir saniye evet tamam. Bir dakika. Bir dakika. Ben şu, şu anda yurt dışından. Yurt içinden. <gülüyor> Arap atlarımız geçiyor. İntiriz atlarımız geçiyor. İtalyan atları geçiyor. Böyle bir at yok beyefendi. Eee düşesin dostu olmaz dendiğine inanıyorsun da. İtalyan atına niye inanmıyorsun? Onu da ağzımla yaptım. Bitti gitti. Ağzıyla yapanlar. Annesiyle bebek alışverişinde görüntülenmiş. Şöyle bir bakıyorum. Öyle deyince o sanki bebek, bebek almaya gidiyorlar gibi anlaşılıyor. Bebek almaya da gitmiş olabilirler. Hiç belli olmaz. 3 ay. Şöyle bakıyorum. 3 ay mı kalmış ya? Kadın yine... Zayıf, Ebru Şallı'dan bile zayıf olabilir yani öyle. Son 3 ayda birden bastır. Bak sen şu hamileliğin yap. balayı da geride kaldı. Evet çünkü 2. trimesterde bitti. Geldi son trimestre. Hadi buyur buradan yap. Bir takım mağaza isimleri Kate biliyor. efendi. Onları geç. <gülüyor> Onları geçiyorum. <gülüyor> Bak düşesin dostu olmaz dendi Kate efendi dendi yayında. Oktay bir şey desen de kızacağı azının bütün moral majları 0'a indirelim. 295 sterlin ödemiş. İyi nakit mi bilmiyorum, yoksa bilmiyorum. kredi kartına mı? Bilmiyorum bu ifadeden ama e, Hasır bir bebek sepeti almış Böyle şu boy Ondan Kösem sonra bakayım Orta boy bir kavun büyüklüğünde o Orta boy bir kavunun sıcağı <gülüyor> 3-5 kavunun sıcağı büyüklükte bir bebek sepeti Ama sapı mapı da yok ne, Bebek ne, sepeti kullan? nerede Ege... kullanılıyor ya? Anne odasında şeyde o... Anne odası mı? Ya Pardon eviniz yatağını... kaç oda kaç salon ki? Bebek annenin odası Annenin yatağının An... yanında duruyor ki ha. gece kalksın oradan alsın emzirsin ha, Sepet koydum. dediğin şey o fileli mileli olan <gülüyor> böyle cebinde taşıyorsun. O Bebeğe değil be. Koyuyorsun. Yani kenarları fileli böyle yüksekçe. Hayır Yok, yüksekçe şey değil ya. Gibi. Hani böyle denize bırakılıyor ya. Musa sepeti diye geçiyor. Tam anlamıyla. Ha tamam işte, o doğru. İngilizcesi o. O mu? E İngilizcesine hakikaten... desene madem İngilizcesi o Musa sepeti dedi. Moses basket. Moses basket çok teşekkürler. Hani öyle suya bırakıyorlar sonra firavun buluyor ya. O sepetten. Kayık görünümünde. Anladım tamam yeterli. <gülüyor> şöyle yapıyoruz iki parça kesiyoruz bevim. Bahtı benzemesin çocuğu. Eşi ve bebeğiyle daha fazla ilgilenmek isteyen Prens William. <gülüyor> İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ndeki pilotluk görevini bırakıyormuş. Aa tabii Aa. canım baba sürekli fır fır fır fır. Pilotluk, çok sevdiğim pilotluk görevinden ayrılıyorum demiş. 295 sterlin iyi mi peki ya bu sepet için? Biraz <gülüyor> biraz, biraz fazla biraz değil pahalı, mi? Evet. Ama Kraliyet, kraliyet ailesi içine... olunca hep şey yazıyorlar. Yaz bunlar nasıl olsa Kraliyet diye. Çarp... Kraliyet cari diye yazıyorlar. 900 zaten. lira. Vallahi 900 lira. Yok ya 2.7 ile çarp. Oktay. Gerçi onun ahşap işi şeydir şimdi. mi müpeklidir. Nesi Sonuçta ipeklidir. Prens, hani. Erkek mi kız mı artık 3 ay kaldıysa belli. Kız diye biliyorum ben ya. Kız mı? Ben de kız diye bilmiyorum. Ben hiçbir şey, ben hiçbir Bak, şey bilmiyorum. Bak yemin ediyorum. Şimdi... Ya da öğrenmeyeceğiz mi dediler. Öyle bir şey dediler galiba. Oktay sen de çelişki kız mı yoksa öğrenmeyeceğiz mi dediler. Onlar öğrenmişler. Sen Onlar ya, öğrenmese uçlarda geziyorsun. Buradın, İngiliz gir, gizli servisi öğrenmiştir. İngiliz girin dizi servisinin adını söyle hemen. MI6. Agent. MI6? No you are... Some. Agency. Bir The dakika agency abi dur bu, bu saati bitirelim. Bu, bu adam iyice bir arsız şeye döndü. Ben ya. beni serbest mikrofona oturttunuz. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler küçük bir mikrofon değişimi Nelere Kadir görüyorsunuz Bu saati kapatalım yeni saatte bunu Fabrika ayarlarına döndürerek o Fahir Bey <gülüyor> Burada da serbest bu stüdyo fahir tamamen fahir serbest Fahir Bey beni yalnız bırakmadığınız <gülüyor> için Teşekkür ederim ok, Sen gidi, de gel katılın Gel aramıza ya Burası çok güzel yanımda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yeni Bright birisi bir kez daha günaydın sevgili Modern Sabahlar dinleyicilere. 9.14 oldu saatimiz. 30 Nisan 2013 Salı sabahında. Espriler, şakalar ve daha fazlası her zaman olduğu gibi bu sabah da Modern Sabahlar'da. E, artık metinle ile geliyorum programı valla iyi güzel bir gece önceden hazırlıyorsun değil mi metinlerini yani böyle notlar halinde yayınlar tam program geçiyor. sekreteri onu temize çekip veriyor bir şey ver. söyleyeceğim e, galiba maddi bir hata yaptık ya. çünkü twitter'dan e, benden hesap almadınız diye dökülüyor insanlar yapma ya <gülüyor> benden de hesap almadınız <gülüyor> diye Şöyle bir bir bak bakalım zengin mi çünkü e, daha önce bundan yaklaşık bir saat önce değil mi şey diye konuştuk. Evet. Rahmi Koç gelse tabii ki hesap alırız yani diye. Ben buradan Rahmi Bey'e bir kez daha sesleniyorum. Sizden hesap almayacağız. O Yalnız. zaman Ege Bey'in olduğu zaman e, gelmeye dikkat ederseniz Rahmi Bey. <gülüyor> <buradan>. <gülüyor> Oktay, Oktay, Oktay ben de burada yalan sen... söylemeyeyim de sadece Rahmi Koç'a özel tırnak içinde şey yapıyorum. Ben alırım abi. Sen al abi de. Rahmi Bey benim olduğum gün Gelmeyin gelirseniz ya, de gelirse üzerinizde bir miktar parayla Oktay gelirsiniz. Oktay'ın olduğu gün gelirseniz beni arayın. Beni arayın ben, benim carim carime Benim ayırsan. carime lütfen. Ya Oktay o, benim. Onur, onur verir. Yok abi yazamıyoruz öyle. Onur verir benim carime kapatılması. Yok ben nereden bileyim sizin Bilmiyorum. olayladığınızı. Ya da açarız oraya bir tane Rahmi Koç bilin. açarız ne olacak. <gülüyor> Rahmi Koç cari diye bulasın. Parantez içinde koç grubu. <gülüyor> Çünkü zaten grup grubu. Yok kurumu. koç holding. <gülüyor> evet, e, Türkiye dördüncü çıktı beyler. Ne dersiniz? Ha. Ilk alayım. kez vallahi hakikaten dördüncü. E, Amerika, Brezilya, İngiltere'nin ardından Türkiye dördüncü sırada. Ne de dördüncü sırada? E, derslerini günü gününe mı Hayır. Bir Kimler şart. var? Birde kim var? Ya i̇şte dedim ya Amerika var, Brezilya var, İngiltere var. İngiltere var. Amerika, hmm. İngilizce bilme mi? Hayır. Yabancı değil. Bir süredir biliyorsunuz ülkemizde ateistler gelsin bunu da açıklasın diye Doğru. bir şey vardı. Türkiye ateizme destekle dördüncü sırada çıktı yapılan anketlerde. Çünkü ateistler hiçbir şey açıklayamayınca biraz bunlara <gülüyor> destek olun mu dediler nedir yani hiçbir şey açıklayamayınca. <gülüyor> Valla ateist sayımı projesi istatistiklerine göre Türkiye 12.647 katılımcıyla listede dördüncü olarak yer aldı. Birinci sırada Amerika 71.821, Brezilya 15.000. Dün zaten şey olmuş ya, o, o da aslında çok denk geldi. Bu e, inek Şaban kavramı, işte Şaban ismini şey yapıyor falan filan diye evet, bir adam biri dava açtı ya haberiniz var mı? Var bu? var. Ama sadece inek Şaban'a değil, Recep İve diye, Recep Şaban Ramazan isimleri itibarsızlaştırılıyor diye. Işte, Recep İve'dik, inek Şaban ve Tatar Ramazan. Bekledim adam hepsini. Tamam. 3'ü yani, Oradaki var, Tatar mi? Ramazan değil, Tatar Ramazan'dan değil. Ramazan diye yazıldı. Hayır. Tersi. Emir Erim Ramazan var ya orada. Sen de hiç seyretmedin. Başka Ramazan mı? Recep Recep, Recep İve diye mi? Recep isminden dolayı emin evet, miyiz Recep dedik? Evet. Emin miyiz evet, Recep dedik 3 ayları. Tamam. Böyle bir şekilde e, kullanılması. O, o dava açan ben bilmiyordum ayrıntısını da. Şeyin e, o, o da şey demiş savunmasında. %98'i eee Müslüman olan bir ülkede falan diye bir şey demiş savunma sırasında. Yani %98 98 demiş. demiş. Ya yanlış mı? Yanlış söylemiş. 99.9% o Elinde büyük ihtimalle bir şey var. Veriler vardı. Bir veri var. Yani %1'lik bir şey. E tabii şimdi hesaplamayı yapayım mı ben size? Bilmiyorum da inançlı insanlardan hiçbirinin inek şabını duyunca dinimize hakaret ediliyor dediğini Çocuklar Ben görmedim bugüne kadar. Ben şimdi şurada küçük bir hesap makinesini çıkarıyorum. Çünkü hesaplamalara göre. Türkiye'nin nüfusunu 75 milyon mu alacağız Oktay? 75 alalım. 75 alıyorum. Sevgili dinciler bugüne kadar pek çok hesap yapıldı programımızda ama ilk defa, <gülüyor> ilk defa <gülüyor> telefondaki hesap makinesine başvuruyorum. Artık ne kadar karışık bir hesap böyle. yapacağız onun takdirini size bakıyoruz. KDV'siz, KDV'siz koyacaksın. 172, Hep bugün 30 173. Nisan ya ondan. Aylık. 173. Ay sonu raporları. Valla. Kaç e Kaç çıktı? 0,0001 diye çıktı. Ne hesapladın Fahir? Şimdi şimdi %99'u falan filan deyince hesaplamaları şey yapayım dedim. O net rakam çıkacak mı diye. Tabii diğer şeyler de var ama rakam doğru. Rakam doğru. Rakam evet. rakam doğru çıktı. Verilen rakamlarda abartıyorsunuz. 7'nciler rakam doğru çıkmış. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz dev Fahir'ımıza devam edelim. <gülüyor> yayınımıza <gülüyor> gönül rahatlığıyla ediyoruz. devam edebiliriz. Kral şey günüymüş ya bu 30 Nisan. Kral şey günü ne ya? Kraliçenin annesinin doğum günüymüş. Aa, çok hoş. Kraliçe o, o yüzden kraliçe günü olarak kutlanıyormuş. Emir Bey'e teşekkür ediyoruz bu bilgiyi bize gönderdiği için. Hollanda'dan. Şey... Hollanda'dan gö gö gönderiyor kendisi bu bilgileri. Evet 30 Nisan'a o yüzden Tam merkezinden vallahi billahi o sabah sabah bir de törenler falan olacaktır herhalde. Değil mi böyle bir şeye? Tabii ya tören. O, o, paralel törenler olacak. Yani keşke <Saray'da> ben de böyle kimisi. bir kral falan olsaydım. Ama onlar da zaten 123 yıldır ilk kez krallar oluyor. Bugüne kadar paso kraliçe, paso Tam, kraliçe. Benim de doğum günümde ne kadar güzel tatil yapardım ve şey diye sevinirdi. 14 Şubat'ta 15 Şubat birleşecekmiş falan Köprü tatil olacakmış diye ne kadar insanlar hoşlanırdı. Ay bu arada insanların hoşlanması için kral olmak isteyen adam. Ama kralların en büyük derdi o. <gülüyor> Teban mutlu mu değil mi? Teban. Abi, ona hoşlanmak denmez mutlu olmak denir ya. Hatırlamıyor yani, musunuz kralı... şey filmini? Ne filmi? Kraliçe filmi miydi? Kraliçeydi galiba film. Neydi film? Şey, şeyin işte şeyin bu e, Dayan'ın ölümü sırasında evet. sarayda yaşananları anlatan film vardı ya. Queen, Queen miydi o filmin adı? Queen'de de vardı. Evet. Orada en büyük korkuları monarşiye destek azaldı mı diye. Her sabah ona bir bakıyorlardı monarşiye destek nedir? Nasıl bir hava durumuna bakıyoruz telefonda? Onların da özel royal application'ları var. Mundlarsıya destek yüzde 62 İyi diye başlıyorlar gibi. Hayır, çocuklar başkanı Chita saldırdı. Aynı başkan tabii. Obama ya mı? Hayır canım. Başkan deyince sanki dünyada bir tane, bir tek Amerikan başkanı var. Avuculuk Federasyonu Başkanı. Yok canım. Botswana Devlet Başkanı e, Ayenkhama ya e, bir Chita saldırdı. Ya bak adamların türlü türlü derdi var ya. Başkan Gaboron yakınlarında Mogadishnan. Askeri merkezini ziyaret eden Kama, bunu okurken ben yıpranıyorum. Vallahi gırtlağım şey oldu, tahriş oldu. Ee, çıtaları seyretmek istedi. Çıtalardan biri duvarın üstünden hop devlet başkanına doğru sıçraması. çita bu ya sonuçta yani. Türk Kedi canım. sevmiyorsun ki iki metrelik duvarın arkasından şey yapayım diye. Ee, atlar abi atlar. Ve burnuna geldi pençesi. Dinlemez ki çita Kral Murat acaba başkan, yani... başkan dinlemez yani. Vallahi dinle... nereden bilsin başkanım Efendi başkan Efendim gibi olduğunu. baktım yoksa o duvarın arkasından diye sesler mi yaptı? Valla bilmiyorum. ya. Yani. önce ses yapmıştır. Yani. Gerçi Esa... bu adamlar çıtayla büyümüş adamlar. Yani Botswana'da da yani biz de nasıl dışarıda sokaklarda biz kediyi, köpeği bilmem neyi gördüğümüz zaman bize çok enteresan geliyor. Onlar da çita'yı görüyor, zebra'yı görüyor. Onlara da normali o Ama yani. Saldıran, saldıran hayvan şeydir Faiz. Niye canım? Vurmamışlar de... mı çıtayı? Çıtayı vurma yok. Çitayı yani var. yok mu başkanın koruması? Çita vurulur mu demiş ya? Başkanın koruması mı? Ne kadar koruması güzel başkanı yok Herhalde onlar da tekme falan atıyorlardır çıtayı. Öyle olması lazım değil mi? Yani bir, bir şey en azından bir biber gazı sıkması lazım yani. ağzına bunu demiş nasıl mücadele edecek? Sultanın <gülüyor> ağzına biber gazı sık. Ya evet o gazetelerde var ağzı acı biber diye bugün baktım milletin ağzına ağzına biber sıkmışlar ne o? İşte bir maçta futbol, futbol sahalarımızda olan e... ah küfür ediyor diye onun ağzına herhalde elindeki biber gazın dibi mi kaldı? <gülüyor> Çok etkili olmaz diye ağzına biberin mı... dibisin BG hadi bakalım. Yalnız şimdi şu anda ben gene şey oldum. Ne oldun? daha düştüm. Hı -hı. Mehmet Ali Erbil mi? Ay Mehmet Ali Kayacan mı yoksa Biber'in dibi mi? Yok yok Mehmet Ali sana çok hoş oldu. Yani. Justin Bieber konseri bu perşembe mi? Biberden geldi aklına değil mi çocuğum? Adamın serbest çağrışımda bir de bana birisi bir daha laf diyen olursa vallahi kalbini de kırarım. Aynen koltuğu da sandalyesi de değişti stüdyodaki ama. Evet otursun perşembe derken... galiba değil mi? Ha bu perşembe. şey? Yapıyorum. Ne yapacaksın gideceksin mi? Gideceğim 2 Tam... Mayıs. 2 Cuma, mı? Cuma mı oluyor? 2 Mayıs 2 Perşembe oluyor Perşembe, Perşembe oluyor Vallahi Perşembe günü güzel konseri var Bieber'ın Ne oluyor orada ya? Boşver ya of bunu dinleyelim Bunu boşver Biberi, Biberi boşver Hadi, boş Hadi Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar tüm Modern devam ediyor sevgili sanatseverler Macera dolu bir salı sabah buyursunlar efendim ee, buyuralım hemen buyuralım neler var neler var kalp atışı geçiniz güzellik formülü geçiniz Şapkalı jest var <gülüyor> geçiyorum evet. onu Ödüllü bilim adına ödüllü şapkalı bilim adına Şapkalı jest 300, 300'ler mutfak, 300 yes. mutfakta var onu geçiyorum Eyvallah. Ya o başlığı kadar şey değil heyecan uyandırıcı bir şey değil şapkalı Çünkü şey. bütün verdiğimiz haberler heyecan Hep uyandırıcı <gülüyor> olduğu için Birisi Hep aklımda <gülüyor> şapkalı jest kalacak <gülüyor> Yarın öbür gün bir program bittiğinde de şey dedim O gün o şapkalı jest yapacaktık o Bir kırılma noktası olacaktı. <gülüyor> Birisi size ot beyni deseniz Dese Hı -hı. Evet. Deseniz dedim. Siz demeyin de size ot beyni deseler Ne kadar bozulursunuz ee, Şimdi, İlk ya da önce Şöyle, an, ben şöyle söyleyeyim <gülüyor> Lafa bakarım laf mı diye bir <gülüyor> Söyleyene bakarım Peki eşiniz söylese bunu size dese, ot, beyni. ot beyni dese Yani bunu da 3-4 kere söylemiş olsa Ot beyni ot beyni ot beyni, ot beyni. Normal o zaman <gülüyor> boşanır mısınız? Teşekkürler. Ben haklısınız efendim derim. Ben de. Çünkü neler. ben neler öyle yani? sert bir erkeğimdir Fahim. Evet, Biliyorsunuz. Biliyorum canım. Bağırarak haklısınız Yani bağıracaksam arka odaya giderim. Sesim ben, duyulsun diye. Yani ot beyninin sözünden te, benim tek alınacağım şey. Yani orada otlar mı dökülüyor yani? Dağıtıyor mu muhtalı diye şey yapayım. Ne kadar güzel işte. Ot dökülüyorsa süpürürüm derim. Ben de eskiden vejetaryandım derim. Benim de vejeteryan arkadaşlarım var derim. Ee, tamam ya size de bir laf demeye gelmiyor ee, yani. Biz de laf bitmez. Valla yani. bir laf söylüyoruz on laf işitiyoruz. Bu nasıl <gülüyor> bizde, ya? Biz de size... laf bitmez. Bizi Arkadaş. bozmayacaksın. Bizi üzmeyeceksin. Üzmeyeceksin. Yapmayacaksın. Evet. E, Tübitak bilim ödülü sahibi doçent doktor Ali Koşar kendisine ot beyni diyen eşine boşanma davası açtı. E, <gülüyor> ve eşinden de düğün için harcadığı parayı da isteyen Koşar 200 bin liralık tazminat talebinde bulundu. Biraz... Büyük bir düğün mü yaptılar? Nasıl düğün? Nerede yapmışlar? Böyle düğün? olur bilim adamının düğünü diye mi yaptılar? Vallahi bilim? yok ya işte düğüne 100 lira gitmiş. 100 lira da manevi. Etti mi sana 200? 5000 da gelinlik var. Onu da indirime katmış. <gülüyor> %2,5'luk küçük de bir indirimimiz olacaktı. 200 bin liralık toplamda böyle bir. Bu hesaptan sonra bir daha bir ot beyinliği duymuştur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu hesabı sen mi yaptın? Fire ben yapmadım canım. Senin, senin yaptığını duyarsa <gülüyor> kadın senin için de ağır konuşabilir Yok ya şöyle bir ot şey Ot beyinliği ağır olduğu için söylemiyorum. Senin için... Ağır konuşabilir. Ya benim için ağır konuşsun tabi yani ona hiç bir durup durup de... bir yerden para gelir yani. Yani bir şey, burada işte bir şey sonuçta yargaya intikal etmiş ama beş evet. e, bin liraya gelinlik aldım, evliliğimiz için 100 bin lira harcama yaptım, evliliğimiz ilk ayında evi terk etti. Dolayısıyla 100 bin liralık bir düğün için 5000 bin lira biraz küçük bir rakam. Yani bir rakam. şey ya yani gelinlik 5000 bin liraysa yüz bin lira harcanmamıştır. 5000 bin lira da gelinlik eder ya beş bin. Liraya. bin liraya ne düğün yapılıyor ya? Ne? Herkes burada düğün yaptı yani Hiçbir kraliçenin düğününde to top atışı bilmem ne falan mı var Bilmiyorum Mega Sen yani bayağı oldu herhalde de Dünden günümüze bayağı şeyler değişti E tamam da yüz bine çıkmamıştır ya Nasıl ya, düğün dediğin ev harcaması var Başlık parası var. falan da mı verdin Ha onlar da mı var E tabi eve yapılan var? Başlık parası falan filan girmesi lazım onun bu için. Bu düğün deyince sadece oradaki törene Kendine o kadar ya. para verdiğini ha, düşünüyorum. hiçbir şeyleri düşünüyorum. Sen eve falan da mı bu dahilmiş? Ya i̇şte düğün için harcama. da bir garip geldi 100 ya. Düğün için harcama deyince o kadar işte ya. Eve de mi? Eve verilen şey de mi? Bakayım eve de mi? Efendim eve de mi? Bakayım Cevap vermedi onlar biraz ortak, Onlar ortak gelir. Onların onu düğüne katmaması lazım. Bence Katılmaz de. Katılmaz demiş zaten. Katılmazlar. <gülüyor> Takılar makılar falanlar filanlar. Çok takım masrafım olsun demek. Takım masrafım yok. Ne kadar? 2000. Adam biliyorsun? istemiş değil mi kadından? Adam istemiş. Evet yani ben takacağım <gülüyor> Ya o da kemeye gitmiş. Kolunu kaldıramıyormuş. Bilezik çünkü. <gülüyor> Bilekten dirseğe kadar. <gülüyor> Hadi bakalım Aa, mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diliyorum. Bu arada şey, Van'da şey yakalandı. Yakalanmadı da yani görüntü olarak Yakalandı UFO yakalandı Ben o habere bir heyecanla sarıldım da Haberin son cümlesini bir okur musun Onu bir dakika, bir da çok güzel edeyim. açıklıyor Vanlı gazeteci Murat Çurku önceki gün Van Gölü kıyısında Fotoğraf birlikte çektirdiği fotoğraflardan Objektifine sıra dışı bir görüntü Yansıtayım diye düşünürken Gölün üstüne çökmüş bir bulutun aldığı şekil Filmlerdeki UFO'ları e, tanımlanamayan uçan cismi çok andırıyordu. Bu kuşlu bir fotoğraf var ama? Yok bir, ya. Bir yerinde kuş var bir yerinde de UFO Evet, evet galiba. O mu? Evet bu fotoğraf dün internette en çok birlikte çekilen fotoğraflar konusuna gerçekten e, bomba, gibi, bomba gibi düştü. Ama işte bulutmuştu meğerse. Ama bulut da gibi de değil bu UFO gibi de yani bir taraftan da öyle de bir durumu var. Ben, Onu... Benim okuduğum gazetede şöyle bir cümlesi vardı fotoğrafçı. Ne olduğunu tanımlayamadım UFO olabileceğini düşündüm. Bence bilen bilmeyen konuşuyor. Yani bunu bilen birine sormak lazım. Mesela Haktan Akdoğan. Haktan Akdoğan yani, Haktan, da her şey UFO diyor ya. Tamam işte. Yani, <gülüyor> o Gideceksin ona. Siz efendim tarafsız bir gözle değerlendirir misiniz? Çünkü o adama bu konuyu sormazsan hangi konuyu o adama soracaksın? Evet. Doğru. Bana söyler misiniz? O, Oktay çok doğru yani. Hangi konuyu soracaksın? Düğün masrafı bu kadar tutar mı diye mi soracağım ben Haktan, Haktan Saçma olur. Haktan Adamın UFO müzesi var çünkü yani doğru. İstanbul'da. Doğru. Müzesi var. Bir, çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim Müze konusu açılmışken Rahmi Koç'un da güzel bir müzesi var Ankara Kayısı onu da söyleyeyim Rahmi Koç Müzesi diye geçer Saygılarımı sunuyorum Kabul buyurunuz efendim Doğru Yani haktan <gülüyor> yani, haktan yani, yorum, yapamamam yapamam yorum yapamamamıza bakmayın Ben doğru. şeye şaşırıyorum yani Böyle cebimde mesela 20 lirası var sabah Cebimde çıkarken. 20 lira var Ondan sonra otobüse bindi <gülüyor> Bir şey aldı 5 lira harcamış olması lazım Sonra akşam bir dönüyor 15 lira olması lazımken 7 lira var. Onu bile UFO'ya bağlıyorum. Ya bağladım. Bir ya orada şeyini nereye verdik biz? Herhalde UFO'lar aldı diye böyle bir net bir şey var yaklaşım var. Haklı ha. haklı o yüzden güvenilir değil. Ben yine Rahmi Koç'a danışılmasını buradan talep ediyorum. Talep ediyorum. Kabul buyurunuz efendim. Oktay sen de Rahmi Koç'a danışça Rahmi Koç'a danışacaksın. İçinde Rahmi Koç geçen bir cümle kur ben ona da kafi diyeceğim. Rahmi pazara gittim. Geçen gün pazara gittim. Eee e, kuramadık. Kuramıyorum ya. Ay Allah Oktay. Geçen gün. E, Ayağına kadar tamam, gelmiş fırsatı dakika. da teptin ya. Tamam bir dakika. Geçen gün Rahmi Koç Müzesi'ne gittim. Sayılır. Yani, olur değil mi bu? Olur olur. Bakayım. Cümle özlem, yükne, eylem, fiil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yükne mi? Yükne <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? <Yeni> Dolaylı <gülüyor> yükne diye bir şey var. Diyorsun. Cümlenin yüknesini bul Deve mi? <gülüyor> <gülüyor> dolaylı yükne. Asel sen ne bulmuş? Asel sen ne bulmuş olabilir? Ne bulmuş olabilir? Daha doğrusu bulmuş değil. Sanki kaybolmuş da bir yerde bulmuş. Geliştirmiş. Ne geliştirmiş? Robot mu? İnsansı kamera. İnsansı kamera değil Üretecek mi? Üretecek. İnsansı kamera dediğin yani kaşı falan oynayan kamera mı çekerken? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne olur? Akıllı kamera ya. <gülüyor> Vallahi dün Oktay şöyle bir şey Kamera oldu. gibi. Hani mesela bazı çocukları işte ya. Bu böyle fotoğraf makinesi gibi derler böyle. Ne görürse. Onun gibi herhalde. Dün çok sevdiğimiz bir ablamız var. Evet. Onun eline nereden geçtiyse bir... Fotograf, fotoğraf mı geçsin? Bir e, portatif şey yok. Şey geçmiş. Portatif bilgisayar. Dur portatif. tahmin edeyim. Fotoğraf mı çekiyordu onunla? Onunla fotoğraflar, kamera onlara hiçbir... Onlara zaten sesimi çıkarmadım, çıkarmadım da. He, ne yaptı? En son böyle şeyde tenis kortlarında otururken... Önünde açık... Haber kanalı şeylerini gezerken şey diye böyle işte Bakın. lisanslı lisanslı robot yapmışlar. Bütün haberleri sessiz sesle. Aa, Pırak'ta patlama olmuş. Bak, bir de oradan lütfen belli bir zamandan sonra insanların önüne bu tür şeyler koyuyorlar. Yeni teknolojiyi kaldırabilecek, yeni teknolojiyi kaldıracak var, kaldıramayacak var. Dün bu haberi de şey yaptık üstüne de bayağı e, tartışma konusu oldu. O yüzden şimdi konuşmayalım ya. Yani. Yok yok ay, konuşalım. sen konuştuğun <gülüyor> için biz şimdi değerlendirmeyelim. Bunu insansı robo, insanslı kamerayı lisanslı kamera diye bayağı bir okuduk önce. Lisanslı <gülüyor> kamera. Anladığım kadarıyla e, o portatif bilgisayarı bütün kamuya açmış yani o. Kamuyu açıklı canım herkes bayağı bir nasiplendik yani. <gülüyor> Ne olacak lisanslı kamera? Valla ayakları falan başka bir işle lisanslı kamera. Tasarlayacağımız kameralardan Gamera insan gibi davranmasını isteyeceğiz demiş. Yani Her hayvanlık şeyi çekme. yapmayın demiş yani kameraya. Yok ya mesela bir tesisin güvenliğinde kullanılıyorsa gece olağan dışı hareketleri mesela izleyecek ve kaç göz hareket yapacak hakikaten. Olağan dışı gece ne olabilir ki? UFO. <gülüyor> Şüpheli araçların mesela plakalarına zoom yapacak durup dururken. Bakayım, bakayım diye. Şuna bir zoom yapayım. Bu araçların modelini, markasını. Ya sapık gibi bir şey çıkarsa o kamera? Çıkabilir. Bir dakika burada şüpheleniyorum. Karşı binanın üçüncü katında ışık var bu saatte. Şuna bir zoom yapayım. Şuna bir zoom yapayım. <gülüyor> bakayım. Oo, hoş Biraz daha zoom yapayım. Dur şunu çekeyim. Sapık. sapık. Sapık. Ama siz de her şeyin kötü şeyini yapıyorsunuz ya. Yani belki bu yani görev adamı olan bir kamera olacak. İşini güzel yapacak. Yani Bana görev adamı değil, gönül adamı lazım Oktay. <gülüyor> Mecburen ben de <gülüyor> Bravo Mehmet <Bravo>. Ali. <gülüyor> bir süredir. E, ya Tam ismi burada. telaffuz edilmiyordu. Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Özcan Kahramangil. Biz görev kamerası değil, gönül kamerası yapmaya hedefliyoruz. <gülüyor> Bravo, Bravo! Asersan'ı tebrik ediyoruz. Az önce demiştik bizden. <gülüyor> tam bizim istediğimiz bir proje hakikaten. Tam ee, destek... Hep neydi? Hep destek tam destek. Mesela destek. ani bir ses duyduğunda? Hayır Oktay. Ani bir ses duyduğunda. <gülüyor> Güzel konuştukçemizi. Ani bir ses duyduğunda. Hemen Ani bir ses duyar ya insan. Ani bazen o o değil mi o? Fire launch başladı galiba. Hemen açısını değiştirip sesin olduğu yere. <gülüyor> Erol <yeneği> Roman <gülüyor> Evgin. Ani bir <gülüyor> Ani bir ya <gülüyor> <gülüyor> ani bir ses duydu. Hop. Hemen hakikaten i̇şte Şş falan yapacak Kim var orada Konuşmaz herhalde değil mi ya o özellik ise ee, konuşması lazım Keton bir insansa ben Konuşmaması de, da ise ben onun asersana gidip şey yapabilirim Seslendirmelerini yapabilirim Nasıl bir herif kendisine pay çıkarda 10. saniyede ya Bismillah adam bizde da, bizde üçüncü ekmek üçüncü yiyeceğiz 3. saniyede şey yaptı da 7. saniyede <gülüyor> dile getirdi vay. Ve o, çok net ses, Şu sesi veririm bakayım haber kamera böyle yani kır diye dönüyor ya sağ olan onu ne? Dur bakayım, dur bakayım, şuna bir zoom yapayım. Ya yani projeyi... Ben şey yapar, ona şeyi de koy. Pişt pişt. Karşı karşı tarafı da biraz kıldandırma adına. Mesela ha, ha. orada bir şey var. Ne yapıyoruz lan orada? Yo böyle böyle falan yapmayacak. Ne oluyor ha? Oradaki adamı biraz şey yapacaksın. Uyandıracaksın. Uylandıracak. Mesela o kamera şey olsa dışarıda bir kamera güvenlik için şey, fabrikanın kapısına koydum. Orada gece bir şey oldu, oldu, bir şey bir nümayiş mi oldu? Kalabalık grup geldi, bir şeyler yapıyorlar. Bagajdan bir şeyler diyor. her şeyi şey yapma faile. Oradan yani. kamera şeyde. Ne yapıyorsunuz orada? Onlar diyor Yok, abi olacak. biz de şey yapıyorduk. Gidin başkaya yerde bu kardeşim. <gülüyor> bu sesleri koyacağım ben kameraya mesela. Yalnız e, şöyle bir şey olabilir, şöyle söyleyeyim. E, yani şöyle söyleyeyim bu, bu kamera dikkat çekmeden görüntü toplamak esas amacı olabilir. Yani sesi dışarıya değil mesela bildirdiği kişiye şey yapıyor olabilir, konuşuyor olabilir. Hani ne yapıyorsunuz daha orada yerine? Hani Sırta iki adam var falan gibi böyle hani izlettirdiği adama. Şey evet. Merkeze yönelik bir laf edebilir. Yoksa abi o adam şüpheli adam basar gider şey yapar. Yani beyler biraz düşünün. Ama böyle. yani önemli olan önlemek hakkaten, değil mi? Suçtan hakkaten sonra Mehmet birazcık akarsa... basic istiktin olsun ya. Yani hemen. Biraz basic istiktin bir ya. Şey gelse ondan sonra sen mi çağırdın beni dese bir şey dese ne yapacaksın kamerayla konuşsa. Onu gizleyecek kamera. Sonuçta Ama bir hemen bu, başka tarafa çıkamaz, Ben buldum. demedim gibi. Bu, <gülüyor> Sonuçta bir yapalım. örtüye bakıyor ya kamerayı bitirmek. Bir örtüye bakar. Bir örtüye bakar. At örtüyü tepesine. Bitti gitti kamera şey işte al. İşte onun da sesini vereceğim. Kaldırla, kaldır oğlum, örtü, bak, oğlum. Kaldırın, lan o Kaldır örtüyü kadar. Kaldır örtüyü sesler. kardeşim falan diyecek. Olsun. Ekmeğimle oynamayın oğlum. Bak mesela bunlar hep... Ustuna <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Üstüne> atmaya çalışacağım. <gülüyor> Biz belki... ekmeğimizin peşindeyiz abi. El tipi bir şey olur mu gerçek kameranın ne ya? Ne tipi? El tipi. Ama gerek yok ya böyle. Abi bir şey olacak. Atbaşı yapıyor şu anda. Başına örtü atılmış. At. Böyle at Atbaşı mamur. <gülüyor> ya dedik evet, ki programın program sonu. Çok sevdiğimiz radyoculuk mefsineine bugün <gülüyor> bu sabah burada ara vermek zorundayız. Uzun yıllar boyunca e, sizlerle birlikte olduk. Güzel şarkılar söyledik. Bütün yayın boyunca ettiniz ettiniz. Bir laf ettim ben. Bir, olay laf, olay bir lafa bakarım Esmen laf diye diye Ama buradan Sayın Rami Koç'a Sesleniyoruz biz iyi yetişmiş iki arkadaşız burada Fahir ve ben ee... Özellikle sizin giyim tarzınız Benim idolüm Benim idolümsünüz Fahir sen de giyim idolün onu bir belli et ya. Nasıl benim be Saadettin neydi? Saran diyorsun iki hafta önce Fahir, sonra Saran neredeyse yaş Şeyi olarak ona <gülüyor> öykünüyorum idolüm. Ona fiziksel olarak da öykünüyorum Ama Rami Koç'a her daim Okdayı da lütfen işe almayınız. Bu şarkılar altında çalışamayız. Yani holdinge şey olur, zarar gelir. İsterseniz dünyayı şu anda oynatan şarkıyla bitirelim problemimizi. Hangisine? Ney? Trifçı aptlama? değil ya. Şey ne derler? Daft şarkı çıkardı. Daft şarkı çıkardı. Daft Banksa Vallahi hadi. Ya da isterseniz şöyle de yapabiliriz. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Dün bir şarkı çaldık burada. Ondan sonra ben bütün gün o şarkıyı aradım. Gece dükkanda da çalayım, insanlar da eğlensin diye. Emeli bel diye bir sanatçı çıkmış. Emili bel diye mi? Evet ama bu kadın o kadar daha zayıf çıkmış ki kimsenin haber yok çıktığından. Sen evet sen istemiştin onu gönderen olmadı. Bulamadılar YouTube'ları falan filan o o kadar uğraştık. O Emili bel olmayabilir o zaman. O Emili bel. Olmamış. O, o Emili Çal Bell'miş. bakalım o zaman öğrenelim. Çal bitirelim bugün. Yarın sabahta onla başlayalım. Bugün mükemmel bir gün olacak.